İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer hocam. Günaydın İzel Bey. Günaydın, Can. Günaydın Selahattin. Merhaba. Merhaba. Evet. Bu hafta göçmenler önde geliyor galiba. Fransa'daki özellikle bu Malili göçmen. Yani aslında pek verimli bir hafta geçmedi karikatür açısından. Çünkü yani konular, haberler o kadar absürt ve gerçeküstüydü ki evet. e, biraz acı dil sürçti senin. E, haftanın fotoğrafları dedin. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sanıyorum. Evet yani haftanın fotoğrafları bir anlamda çizildi. Mesela hani Fransa'ya geçmeden önce Ukrayna'da Rusya'dan kaçıp kiev'e sığına Rus gazeteci vardı. Evet. Öldürüldü, suikast düzenlendi biliyorsunuz. Hemen ertesi gün adam çıktı basın toplantısı yaptı. Canlı böyle basın karşısında. Kafalar karıştı. İnsanlar ne çizeceklerini bilemediler. Fransa'daki olay ise bambaşka. Yani orada ilginç bir kahramanlık öyküsü Oldu. Bütün e, karikatürcular Fransızlar ve e, dünya karikatürcuları diyeceğim. Bu olaya yolunlaştı biraz. E, bir yandan bu gazlama biliyorsunuz değil mi? Evet, gazlama. O şimdi üzer, itfaiyeci. Üzerine, evet. Üzerine yazı da yazmaya çalıştım ben küçük bir yani onu da internet sitesine koyduk. Çok cayip şeyler de oluyor. Vardı, evet. Evet. Evet. Black spider Spiderman. Evet, nedense Afrikalı kökenlerine değil de beyaz bir çizgi roman kahramanına benzetmeyi tercih ettiler tabii. E tabii, <gülüyor> tabii normal değil mi? Evet, normal. Dağ goriline çok daha fazla benziyordu bence doğduğu yerde insanları. Evet, <gülüyor> Ya burada enteresan olan tabii bu e, karikatürcilerin yani güncel ve e, İtoryal karikatür e, çizenlerin Neredeyse aynı konuyu işlemeleri Eskiden mesela Aynı espriyi aynı gün Çok değişik gazetelerde görebiliyorduk Özellikle Amerika'da biliyorsunuz Çok sayıda basın çok sayıda gazete vardı Ve çok sayıda da çizer vardı Şimdi o kadar değil ama Ben 86 yılını hatırlıyorum Amerikan jetleri Libya'yı bombalamışlardı Ertesi gün bir sürü böyle Gaddafi'nin bir kulağından girip Öbür kulağından çıkan böyle Amerikan jetleri Karikatürü yer almıştı işte Oh, Bizde evet. de şeyde oluyordu e, Cumhuriyet Gazetesi'nde ön sayfada Ali Ülbü çiziyordu rahmetli. Evet. Arka sayfada da Tanoral çiziyordu. Zaman zaman bunlar pişti olurlardı. Aynı şeyi çizerlerdi. Geçen hafta Fransa'da e, hemen hemen aynı şey oldu. Ben e, size bu Gubel'in e, karikatürünü e, tanıdığım bir çizer değil ama çok enteresan hoşuma gitti. Burumu çok, çok güzel gözetliyor. Et, etkileyici Dominik Gubel. Evet Evet, Dominic Gubel Gubel Karikatürde böyle 4-5 katlı bir bina görüyoruz. E, zemin katta hemen adamın biri e, naif bir şekilde çizilmiş. 3-2-1-GO diye bağırıyor. E, hemen yanındaki merdivende bekleyen bir adam var. O komutu alır almaz binaya tırmanmak için ileri hamle yapıyor. Ve binaya baktığımızda da binada 5 kişi daha var üst katlarda. Onlar da kanter içinde pervazlara tutunarak tırmanmaya çalışıyorlar. Şimdi çizer... Karikatürün üzerine bir ibare kondurmuş. Sampapie. Yani şey belgesizler, evraksızlar. Belgesizler, evet. Fransa'da biliyorsunuz bu Fransa'da e, Sampapie aslında oturma ve çalışma izni bulunmayan göçmenlere verilen isim. Ka kaçak göçmen. Kaçak göçmen, evet. <gülüyor> aynen öyle. E, yazının gerisi de şöyle tamamlamış e, çizer. Evraksızlar için belge giriş sınavı. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> söylenecek bir söz bırakmıyor. Evet ama. ve yani videodaki o çok viral hale gelen videodaki amatör çekimdeki şeyin aynını çizmiş aslında. Yani şeyin Mamadugasama'nın tırmanışının tırmandığı o Toki binası gibi, gri binanın tamamen aynı ve sarkan çocuklar gibi çizmiş. Evet. Bir müthiş Aynen. bir, foto Aynen. Müthiş Aynen. bir e fotoğraf. Müthiş bir fotoğraf. Evet. Ee, fotoğraf dışı bir karikatürü ise Cezayirli e, Ali Dilem çizdi. E, o da komik yani ben görünce güldüm. Size sarayına <gülüyor> davet ediler e, Mamadu. Sarayın dışında bir güvenlik görevlisi tarafından daha doğrusu işte e, başkanın herhalde emir subayı o e, karşılıyor ve binayı gösteriyor. En üst katta diyor. Yani sen şöyle tırman bakalım. <gülüyor> tırman bakalım diye evet. <gülüyor> Zaten o konun da çok dikkat çekiciydi fotoğrafı. Yani şey etkisini falan kullanmayıp Cumhurbaşkanı çalışacağız işte senin şey fahri vatandaş yaptık seni diyorlar korkuyorlar evet. herhalde başka beyaz <gülüyor> siyahlar da çıkıp başka beyazların hayatını kurtarırsa hepsine mi vereceğiz diye korkuyorlar. <gülüyor> evet. Çok güzel bir karikatür evet. Ali Dilemin ki de evet yedi ise işte, siz de bile getiriyorsunuz. Artık seçim çalışmaları tam gaz gidiyor havalar ısındı. Benim bu gölge biraz e, şey oldu, problem oldu. Açık radyoda duyan geldi gölgenin altına. Ağacı da budamışlar. Hı. Ağaç da çok az. Mut <gülüyor> ağacı. Evet. Kışık sıkışık oturuyoruz artık. <gülüyor> evet. E, şimdi e, yani geçen hafta hakikaten bizzat bir ironi bakımından eee Karikatürcüler biraz siyasetin, siyasetçilerin gerisinde kaldılar. Ee, Gezi'nin örneğin 5. Yıl dönümünde Taksim tamamen barikatlarla kapatılmıştı. Ee, pek bir şey çizilemedi bu konuda. Çünkü sadece resmettiler. Yani fotoğrafını çektiler. Ee, televizyon ve yasılı basında da yani o propaganda işsizliği tam gaz gidiyor. Ee, ben internette gezinirken çok eski. O 1976 yılında Türk dergisinde çıkmış e, enteresan bir karikatüre rastladım. Karikatür bir e, Altan Ergulak Hüseyin Yazgaç ortak yapımı. Hmm. O zaman e, böyle iki kişi imza atıyor. Halen böyle. E, karikatürdeki başlık şöyle. Kendi televizyonunu kendin yapmış. Şimdi adam karısına o Altan Ergulak'ın tipik çizgileriyle adam karısına diyor ki işte sevgili karıcı televizyon al televizyon al deyip duruyordu. Demirelim bir resmi. Yanına da bir transitörlü radyo. işte oldu sana televizyon. Evet. Yani şimdi... 1976, 42 sene önce. Altı evet. 42 mi? Evet, 42 sene önce. Ee, demek ki o zaman tek kanaldı değil mi? E, TRT hatta siyah beyaz yayın yapıyor. Şimdi olduğu Ve, gibi. E, yani çok farklı <gülüyor> değil. Koy resmini. Hatta görüntüyü de kapatmayız. Ses yetiyor. <gülüyor> Yani Ahmet Dağ Saraybırak bugünleri görseydi e, ne çizer zaten merak, merak ediyorum. Evet. E, şeyin e, ortağı Hüseyin Yalgaç'ın çizdiğini biliyorum onu gördüm ama anlatmayacağım şimdi. <gülüyor> e, bir diğer böyle absürt durum daha doğrusu gerçeküstü durum hakkında da bol bol çiziliyor. Bu gerçeküstü durum adaylardan Selahattin Demirtaş'ın durumu. Kendisi e, kettle'dan atıyorum diyor tweetleri ve kampanyasını öyle sürdürüyor. E, TV'ye de televizyona galiba bağlanacak. Önce evet. ankesörlü televizyonla bağlanacak dediler. Sonra çekim yapılacakmış galiba. Evet, sen de bir Çek. sürücü lisan yaptın. Ankesörlü televizyon değil. Ankesörlü telefonla bağlanacak. Ha, evet. Ankesörlü <gülüyor> televizyon yok değil mi? Yok. Ama fena fikir değil ya. Evet. <gülüyor> Bunu geliştirebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet ben e, Aktağ Saygut'un e, bizim gazetede bizim gazete için çizdiği orada yayınlanıyorum. Bizim gazete biliyorsunuz Gazeteciler Cemiyeti'nin yayın organı. Fakat ben bu karikatürü aslında şeyden yürüttüm. E, Instagram'dan yürüttüm. Çünkü e, Aktağ karikatürün altına bir de... Kendi yorumunu eklemiş. O yorum bana çok sıcak, çok işten geldi açıkçası. Ee, karikatürde Demirtaş'ı görüyoruz. Ee, Demirtaş e, prangadı zincirli. Gayet klişe bir görüntü. Elinde sazı var, saz çalıyor. Ve Dertli Ozan'ın, e, Dertli'nin, Ozan Dertli'nin bir türküsünü e, söylüyor. Hani şeytan bunun neresinde? Hmm. Bilmiyorum siz bilir misiniz? Ben yapamam yani. Ben e, bu besteyi söyleyemem de. Sözlerini güfteyi değiştirmiş, telli bunun adı, telini yoldu bir kadın. çıkmaz gayri bunun sesi, nedir bunun resmi adı diye e, sözlerini değiştirmiş. Evet. Fakat altına da e, kendi yorumunu koymuş Instagram'da, o e, bana çok e, içten geldi. Şöyle diyor hatta. bir yurttaş dünya görüşü, siyasi görüşü farklı. Cumhurbaşkanı oluyor, tutuklanıyor. Cumhurbaşkanı oluyor, Evet, evet. Kendisi de bilmiyor suçunu. Savcı Bey iddianame hazırlıyor. YSK onun adaylığını onaylıyor. Bir tür iddianamesiz, yargısız infaz var. İçime sinmiyor. Anlayamıyorum. Böyle demiş. Evet çok çarpıcı ve güzel bence de evet. Evet. Absürditeyi bundan iyi ortaya koyan da az şey olabilir. Peki çok teşekkür ederiz İzhan. Rica dedim ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gerçek üstü dünyada. Haftaya görüşmek, hafta üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzler ile haftanın karikatürleri.